Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Evliya Çelebi Hayır, Dua ve Ögü, Yeryüzünde Allah'ın Gölgesi ve her iki dünyanın nizamı-intizamı olan Fetih Babası Sultan 2. Mehmet Hanoğlu, Sultan 2. Beyazıt Hanoğlu, Sultan 1. Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Hanoğlu, Sultan 2. Selim Hanoğlu, Sultan 3. Murat Han oğlu, Sultan Mehmet Han oğlu, Sultan Ahmet Han oğlu, Sultan Gazi 4. Murat Han Allah'ın rahmeti hepsinin üzerinle olsun. Bu yazılarımıza başladığımızda şerefli hizmetleriyle şeref bulduğumuz Bağdat Fatihi Gazi Sultan Murat Han'ın kabri mübarek olsun. Allah'ın rahmeti üzerine bol olsun. Onların saltanat devirlerinde Hicri 1041, Miladi 1631 tarihinde yaya olarak Belde-i Tayyibe yani Konstantinye, İstanbul etrafında bulunan köy ve kasabaları, binlerce bahçe, gül ve gülüstanlı İran bağlarını gezip görerek gönlüme büyük seyahat arzuları doğmuştu. Acaba baba, anne, üstad ve kardeş karlarından nasıl kurtulup dünyaya dolaşırım diye düşünür, her an Allah'tan dünyaca vücut saati ve büyük seyahat son nefesimde de iman ricasında bulunurdum. Daima dervişleriyle düşüp kalkar, şerefli sohbetlerinden faydalanırdım. Yedi iklimin ve dünyanın dört köşesinin durumları hakkında yapılan konuşmaları dinledikçe, seyahat etmeyi daha çok arzu ediyordum. Acaba dünyayı gezip arz mukaddese Mısır, Şam, Mekke ve Medine'ye varıp ol varlıkların iftihar sebebi olan Hz. Peygamber'in türbesine yüz sürmek nasip olur mu diye ağlar inler ve kendinden geçerdim. hikmet huda Hüda seyahatiyle birçok yerleri görmeye sebep olan ben hakir ve fakir Daima kusuru çok olan seyyah, insanoğlunun kölesi, riyasız evliya derviş oğlu Mehmet Zilli, daima Allah'tan yardım isteyip, Furkan-ı Kerim Suresi ve Yüce Kur'an'ın ayetleri bereketleriyle, bütün gönlümle Cenab-ı Hak'tan duada bulunarak, doğum yerimiz olan İstanbul'da, evimde yuvarlak yastığıma uyumak için yaslanmıştım. 1040 senesi Muharrem ayının aşure gecesinde 20 Ağustos 1630 yarı uyku halindeyken gördüm ki yemiş iskelesi yakınında Ahi Çelebi Cami ki helal para ile inşa olunmuş olup doğası kabul olan eski bir camidir uykumda kendimi o camide gördüm derhal caminin kapısı açıldı nurlu caminin içi baştan başa silahlı asker ve nurlu cemaat ile dolu idi. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Salavat-ı Şerife'yi okumaya başladılar. Ben Hakir ise minber dibinde oturuyordum. Bu nur yüzlü cemaati hayranlıkla seyrediyordum. Hemen yanımda oturan Can'a bakıp ''Sultanım siz kimlerdensiniz, İsmini, isminizi lütfediniz'' dedim. Onlar aşerî mübeşşereden keşlerin pili saat İbni Ebi Vakkasım deyince hemen mübarek ellerini öptüm. Ey Sultanım bu sağ tarafta nura bürünmüş sevilimli cemaat kimlerdir dedim. Onlar bütün peygamberlerin ruhlarıdır. Geri saftakiler evliyaların ve asfiyanın ruhlarıdır. Bunlar da sahabe-i kiramın, muhacirin, ensar, sufe ehil ve kerbela şehitlerinindir. Mihrabın sağındakiler Hazreti Ebubekir Bekir ve Hz. Ömer'dir. Mihrabın solundakiler Hz. Osman ve Hazreti Ali'dir. Mihrabın önündeki Hazreti Veysel Karan'dır. Caminin solunda duvar dibindeki siyah örtülü kimse, senin pirin, Hz. Peygamberin müezzini Bilal Habeşi'dir. Bu ayakta duran, cemaati saf saf düzene koyan kısa boylu adam Amri Ayyar'dır. İşte bu kızıl renkli elbiseler giyip sancakla gelen askerler Hazreti Hamza ve bütün şehitlerin ruhlarıdır diye cami içinde bulunan bütün cemaati birer birer bana anlattı. Onların hangisine baktıysam ellerimi göğsüme koyup iyice baktım ve baktıkça can buldu. Ey Sultanım, bu cemaatin bu camide toplanmalarının sebebi nedir diye sordum. Bana azak taraflarında İslam askerlerinden Tatar askerleri sıkıntıya düşmüşlerdir. Hazreti Peygamberin himayesinde olanlar İstanbul'a gelip buradan Tatar hanına yardıma gideriz. Şimdi Hazreti Risalet dahi İmamı Hasan, İmamı Hüseyin, 12 İmam ve bizden başka Aşeri mübeşşere ile gelecekler. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra sana kamet getir diye işaret buyururlar. Sen de yüksek sesle kamet getir. Selamdan sonra ayetel kürsi oku. Bilal Subhanallah desin. Sen Elhamdülillah. Bilal Allah'a ekberdesin. Sen Amin Amin. De. Sonra bütün cemaat hep birden tevhid ederiz. Sonra sen ve salli ala cemil enbiyai vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin deyip kalk. Hemen mihrapta Hazreti Peygamber otururken mübarek eline Şefaat ya Resulallah de, yardım, rica diyerek Sa'd İbni Ebi Vakkas yanımda oturup bana öğretti. Onu gördüm ki cami kapısından bir nur-i mübin parladı. Cami içi nur dolu iken nur üzerine nur oldu. Bütün sahabe-i kiram, nebiler ve evliyaların ruhları ayakta hazır durdular. Saadetle Hz. Peygamber yeşil sancağı dibinde, yüzünde örtüsü ile, elinde asası ve belinde kılıcı ile, sağında İmam Hasan ve solunda İmam Hüseyin olduğu halde göründü. Mübarek sah ayaklarını Bismillah diyerek cami içine koydu. Mübarek yüzünden örtüsünü açtı ve Esselamu Aleyk Ya Ümmeti diye selam verdiler. Bütün camide bulunanlar hep bir ağızdan Ve Aleykümselam Ya Rasulullah ve Seyyidel Men diye selam aldılar. Hazreti Peygamber hemen mihraba geçip sabah namazının iki rekat sünnetini kıldılar. Bana bir korku ve vücuduma titreme geldi Hz. Peygamber'in bütün görünüşüne baktım Hilge-i Hakani'de anlatıldığı şekildeydi Yüzünde örtü al şal dedi Mübarek sarı, 12 kolanlı ve beyaz şaş idi Hırkay-ı şerifleri yakın deve yönündendi Boynunda sarı renkli soğuk şalı vardı Mübarek ayaklarına renkli çizmeler giymişti Mübarek başlarındaki sarı üzerinde bir misvak sokulmuştu. Selam verdikten sonra bana bakıp sağ ile dizine vurup kamet getir dediler. Hemen Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın öğrettiği gibi Segah makamında Allah'ım ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed ve sellim aleyh diye kamet getirip tekbir ettim. Hazreti Peygamber de segah makamında hazin bir sesle Fatiha-i Şerifeyi ve arkasında ve ve hemna ashr Şerif'i okudu. Böylece bütün cemaata imamlık etti. Selam verdikten sonra ben Ayetel Kürsi'yi okudum. Sonra Bilal Subhanallah, ben Elhamdülillah, Bilal Allahu Ekber deyip Bilal ile sırayla müezzinlik yaptı. Duadan sonra bir Sultani ı tevhid oldu ki Allah aşkıyla kendimden geçip güya uykudan uyanır gibi oldum. Uykumu kısacası Saad İbni Ebevakkas'ın öğretmesiyle görevi tamamladı. Hz. Peygamber mihrapta yanık bir sesle Uzzal makamında bir yasin Şerif, Üç İzacıya Suresi ve Muavize Teyn Suresini tamamen okudu. Bilal, Fatiha dedi. Hazreti Peygamber mihrapta ayak üzere durarken, Sade İbni Ebu Vakkas Hazretleri beni elimden tutup Hz. Peygamber'in huzuruna getirdi. Hz. Peygamber'e, sadık aşıkın, müştak hümmetin evliya kulun şefaatini rica eder dedi. Bana da mübarek ellerini öp dedi. Ben o an ağlamakta oldum. Hz. Peygamber'in mübarek ellerine küstahça dudaklarımı kondurdum. Onun görünüşünden şefaat ya Resulallah diyeceğime hemen seyahat ya Resulallah demiş. Hz. Peygamber hemen tevessüm edip şefaati seyahat ve ziyareti sıhat ve selametle kolay ile ya Rabbi diyerek Fatiha dediler. Bütün sahabe Keran kiram Fatiha'yı okudular. Ben bütün arada bulunanların mübarek ellerini öperek hayır dualarını alıp giderdim. Kiminin mübarekeli, mis gibi, kiminin amber, kiminin gül, kiminin sümbül, kiminin feslen, kiminin zaferen, kiminin menekşe ve kiminin karanfil gibi kokuyordu. Ama bilhassa Hz. Peygamber'in kokusu zaferen ve kırmızı gül gibi kokuyordu. Sahil öptüğümde sanki pamuk gibi kemiksiz bir et diğer Enbiya'nın mübarek elleri ise ayva kokusu gibi kokuyordu. Hz. Ebu eli kavun kokusu, Hz. Ömer'inki Amber, Hz. Osman'inki Menekşe, Hz. Ali'ninki Yasemen, İmam Hasan'ınki karanfil, İmam Hüseyin'inki beyaz gül gibi kokuyordu. Allah onlardan razı olsun. Bu şekilde bütün cemaatin ellerini öptüm. Hz. Peygamber sonra yine Fatiha dedi Bütün eshab-ı güzün yüksek sesle Sebul-mesani Fatiha'yı okudular Hazreti Peygamber mihraptan Esselamu Aleyküm ey kardeşler deyip camiden dışarı çıktılar Bütün sahibi ikram bana hayır duada bulundular Hepsi camiden çıkıp gittiler Hemen Sa'd Hazretleri belinden ok mahzabasını çıkarıp benim belime kuşattı ve tekbir getirip yürü, ok ve yay ile gaza ile Allah'ın muhafazasında ve emanetinde ol. Sana müjde olsun ki bu toplulukta ne kadar ile görüşüp mübarek ellerini öptünse onların hepsini ziyaret etmen nasip olup dünyayı gezer ve insanlar içinde tek olursun. Ama gezip gördüğün ülkeleri, kaleleri, beldeleri, Nadir eserleri, her ülkenin güzel işlerini, yiyecek ve içeceklerini, topraklarının enlem ve boylam derecelerini yazıp, güzel bir eser meydana getir ve ahiret oğlum ol. Hak yolunu elden bırakma. Gönül huzursuzluğundan uzak ol. Ekmek ve tuz hakkını gözet. Sadık dost ol. Yaramazlarla yar olma. İyilerden iyilik öğren diyerek, Nasihatta bulundu ve alnımdan öpüp Ahi Çelebi Camii'nden çıkıp gittiler. Ben şaşkın bir halde rahat uykudan uyandım. Acaba bu benim halim midir yoksa olan bir şey midir yoksa güzel bir rüyam mıdır diye düşünerek içime bir rahatlık gelip gönlüme neşe doldu. Sonra sabahleyin temiz bir abdest alıp sabah namazını kıldım. İstanbul'dan Kasımpaşa tarafına geçtim. Rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye gittim. Rüyamı tabir ettirdim. Bana cihanı süsleyen ve dünyayı gezip dolaşan bir seyyah olup, işin iyi bir sonuçla tamamı erip, Hz. Peygamber'in şefaatiyle cennete girersin diyerek müjde verip, El-Fatiha dedi. Oradan Kasımpaşa Mevlahanesi Şeyhi Abdullah Dedeye gittim. Ellerini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. Bana 12 imamın elini öpmüşsün. Dünyada himmet sahibi olursun. Aşeri mübare şerenin ellerinden öpmüşsün. Cennete girersin. Dört halifenin ellerinden öpmüşsün. Dünyada bütün padişahların şerefli sohbetlerine katılıp sevdikleri kimselerden olursun. Madem ki Hazreti Peygamberin temiz yüzlerini görüp mübarek ellerini öpüp hayır duasını almışsın iki cihanda saadeti erersin. Saad İbni Akkas'ın nasihatı üzerine önce bizim İstanbul cihazı yazmaya başlayıp var kuvvetini sarf eyle. El-Mukadderu Kain fetvasınca sana takdir olunan nasibin elbette gelir deyip bana yedi ciltlik güvenilir tarih kitabı verdi. Yürü işin rastgele el-Fatiha diyerek hayırlı duhada bulundu. Sonra buradan minnetsiz evimiz olan kulübemizde kitap hazinesine sahip oldu. Bazı tarihleri inceledim. Doğum yerimiz olan hükümdarların özlemeni duydukları ve feleklerinin deniz limanı olan Makadonya vilayetinin en sağlam kalesi bulunan İstanbul'un yazılmasına başladı. Alemlerin sahibi olan Allah'a hamd, şükür ve kıyas edilmeyecek kadar sayısız senalar olsun ki, kün ol hitabı ile bu yeryüzünün ve gökleri ve bütün kainatı yok iken var etti. O Allah'ın istediği ve sevgilisi olan Muhammed Mustafa üzerine sonsuz dua olsun ki, kaleler fatihi, fatihlerin hayırlısı ve eshabı üzerine olsun ki, mücahitlerin hayırlısı ve şer mübinin varisidir ki onlar Mekke, Hayber, Bedir, Huneyn ve birçok kalelerin fatihleridir. Bu fetihlerden sonra Yemen, Mısır, Şam ve İstanbul hakkında ümmetlerinin gayreti için nice hadisi şerifler buyurmuşlardır. Biri, Latıfta Hanel Konstantiniye ve emiru emiruha ve lenimal ceysu zalikal Bunun gibi danice hadisleri hesaptan Muavi Hazretleri, Ali İbni Velid, Eba Ayb Ensari ve Abdulaziz Hazretleri dinleyip A İstanbul'u fetheden biz olaydık" diyerek Rum'u fethetmeye çalışmışlardır. Birkaç defa eshab-ı kiram İstanbul'u kuşatmışlardır. i̇nşallah Teala bu kuşatmaları genişçe anlatmak nasip olur. Önce Hz. Adem'den sonra İstanbul'u ilk Kur'an'ı bildirelim.